e, ...haya edilecek meseleler değil... ashab kiramın kadınlarından... ...Allah razı olsun... ...hac esnasında... ...binlerce insan... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında... ...onun böyle gözlerini, kulaklarını... ...hareketlerini... ...böyle... E, ...mikroskopla inceler gibi inceledikleri ortamda... ...ya Allah diye soru sormaya başladılar... Ayşe Validemiz... ...radıyallahu anha... ...o bile bundan duygulanmış da ne diyor...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 Okumamızda sakınca yok. Yanını çizeriz, altını çizeriz, işaret koyarız, e, sayfalık ayıraç koyarız ama dinimizle alakalı olan bir şeyde e, fırsat kaçırmayız, ihmalkar olmayız. Bu hususlarda gayret edelim. Zira din e, yarısı temizliktir, taharet üzerine kuruludur, hayız ve nifas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 Deil midirden önce iki şey gerekiyor. Birincisi tabip izni gerekir. Çünkü aybaşı halinin geciktirilmesi veya öne çekilmesi insan yapısı ile bedeniyle oynamaktır. Müdaheledir bu bedene müdahaledir. Bu müdahale caiz olabilmesi için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 ama takva böyle değildir çünkü bu bu takva değil e Allah Teala sana oruç tutmama izni verecek ruhsatı verecek sen yani çok takva böyle ibadetten hızını alamıyor dayamadı ibadete gibi melekleri kandırmak çok zor çok zor bu madem hızını alamadın ibadetten şevval orucunda hızını al şevval orucunda al yahut da diğer